Lahika, sorgu hakimliğinin son tahkikat kararnamesinin arkasında denilmiş ki, heyeti vekile, mucizat Kur'aniyeyi, yani yalnız 25. Söz risalesini, üç ayetin medeniyete karşı beyanatı, şimdiki kanunu medeniyete uygun gelmediği bahanesiyle resmen dağılmasının yasak edilmesine ve toplanmasına dört ay evvel bir karar vermiş diye yazılı gördüm. Buna cevaben Mucizatı Kur'aniye, şimdi Zülfikar'dadır ve Zülfikar'ın 400'e yakın sayfesinden yalnız iki sayfesinde 30 sene evvel medeniyetin Kur'an'a karşı tenkitlerine itiraz edilmez bir tarzda cevap verilen ve üç eski risalelerimde bulunan üç ayetin tefsiridir. Biri tesettürü nisvan hakkındaki ayet, ikincisi irsiyet hakkında felümmihi hissüdüs, üçüncüsü yine irsiyet hakkında. Feliddekeri Mithlühadvil ünteğein ayetlerindeki hakikatların hikmetini felsefları ilzam edecek bir surette iki sayfeyi 20 sene evvel ve başka risalelerimde 30 sene evvel yazdığım halde bugün yazılmış gibi tebehümüyle 400 sayfeyi zülfikar yasak edilmesinin yerine o iki sayfeyi zülfikardan çıkarıp kitabımızı bize iade etmek kanunen hakkımızdır. Nasıl bir mektupta zararlı bir iki kelime bulunsa? O kelimeler kaldırılır, mütebakisinin neşrine izin verilir. Bu kabilden mahkemeyi adilenizden bu hakkımızı isteriz. Bir ay evvel bize verilen 40 sayfalık iddianameyi birisi yanıma gelip bana okuma imkan bulamadığından bugün 11 Haziranda yeni olarak iddianameyi bana okudular. Ben dinledim, gördüm ki size yazdığım iki ay evvel itiraz namem, bir aya yakın evvelde itiraz namemin ve lahikası hem Ankara'nın altı makamatına, hem makamınıza da verilmiş. İşte bu itirazname, o iddianameyi esasıyla kesiyor ve reddediyor. Yeniden iddianameye karşı itirazname yazmaya hiç lüzum görmüyorum. Yalnız iki-üç noktayı, makamı iddiaya hatırlatmak nev'inden derim ki, ben iddianameyi nazarı ı itibara alıp cevap vermediğimin sebebi, bizi beraet ettiren üç adil mahkemenin haysiyetini kırmamak, ve ihanet etmemek içindir. Çünkü o mahkemeler şimdi iddianamedeki esasları tamamiyle inceden inceye tetkikten sonra bize beraat vermişler. Onların beraatini hiçe saymak adliyenin şerefine elişmektir. 2. nokta. Makamı iddia cerbezesiyle binler mesail içinde bir iki meseleye hatırımıza gelmeyen bazı manalar vererek bizi ittiham ediyor. Halbuki o mesailer nurun büyük mecmualarında var. Mısır Camiül Ezher üleması ve Şam-ı Şerif büyük alimleri ve Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'nin müdakkik hocaları ve Halep vesaire hususan Diyanet Riyasetinin muhakkik alimleri onları görüp kemali takdirle tahsin ve tasdik ettikleri halde hocavari ve alimane bazı ilmi itirazları bu iddianamede hayretle ve taaccuple gördüm. Haydi bazı yanlışların bulunsa bile, binler alimlerin görmedikleri veya ilişmedikleri itiraznamedeki o yanlışlar, hakiki olsa da, bir suç olamaz, yalnız ilmi bir hata olabilir. Hem üç mahkeme bütün Risale-i Nur'u ve bizleri beraet ettirdi. Yalnız Eskişehir Mahkemesi bir tesettür nisman meselesine dair 24. lemanın 15 kelimesini sebep gösterip bana ve yüzde 15 arkadaşıma hafifçe bir ceza verdi. Size takdim ettiğim tetimliği itirazımda 350 bin tefsirin hükmüne ittiba ile o tefsirim için mahkumiyetimi ruh adalet varsa o hükmü kabul etmez diye yazmışım. Makamı iddia bin dereden su getirir gibi 20 seneden beri yazılan kitap ve mektupların bazı cümlelerini zekavetiyle aleyhimize çevirmeye çalışmış. Halbuki bu noktada bizi beraat ettiren 3 değil, belki 5-6 mahkeme bu mevhum suçta bize şerik oluyorlar. Ben o adil mahkemelerin haysiyetine ilişmemek lazım geliyor diye makamı iddiaya hatırlatıyorum. Üçüncüsü ölmüş gitmiş hükümetten alakası kesilmiş ve inkılaptaki bazı kusurata sebep olmuş bir reise sarihan tenkit ve itiraz da olsa kanunen bir suç olamaz halbuki sarahat değil o kendi cerbezesiyle külli beyanatımızı ona tatbik etmiş o mahrem ve herkese bildirmediğimiz manaları izhar ve teşhir edip umumun nazar-ı dikkatini celbediyor eğer onda bir suç varsa, o makamı iddia suçlu olur, çünkü halkı teşvik edip o manalara nazar dikkati celbediyor. Dördüncüsü, üç mahkeme cemiyet noktasında bize katı berahet verdiği halde yine eski nakarat gibi gizli cemiyet vehmine bin dereden su toplamak gibi emareler araştırmış. Halbuki siyasi ve vatan ve millete zararlı olan müteaddit cemiyetler varken, onlara müsaade ve müsağmaha kerane bakmak ile beraber, bizim gibi binlerle şahitlerin ve emarelerin şehadetleriyle ve altı vilayetin ilişmemeleriyle sabit olan nur talebelerinin ders arkadaşlıklarına ve sırf vatan ve millet ve din menfaatine ve saadeti dünyeviye ve uhreviye hesabına ve hariçten ve dahilden gelen ifsad cereyanlarına karşı mücahidane tesanütlerine gizli cemiyet namını vermek, ve 20 senede yüz binler Risale-i Nur şakirtlerinin emniyeti ihlale dair hiçbir vukuatları kaydedilmediği halde dini alet ederek emniyeti ihlale halkı teşvik ediyor diye makam iddia onları itham etmesi değil nev'i beşeri belki zemini de hiddete getirip o ittihamı reddeder her neyse daha fazla söylemeye lüzum görmüyorum iddianameden çok evvel yazılan itirazname ve tetinmesi ona bir cevabımızdır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 Onları mesul etmeye çalışanların ne kadar hakikattan ve adaletten uzak düştüklerine karşı üç mahkemenin o cijette beraat vermesiyle beraber deriz ki hayatı içtimaiyeyi insaniyenin hususan milleti İslamiyenin üslü esası, akrabalar içinde samimane muhabbet ve kabile ve taifeler içinde alakadarane irtibat ve İslamiyet milliyetiyle mümin kardeşlerine karşı manevi muavenet bir uhuvvet ve kendi cinsi ve milletine karşı fedakarane bir alaka ve hayatı ebediyesini kurtaran Kur'an hakikatlarına ve naşirlerine sarsılmaz bir rabıta ve iltizam ve bağlılık gibi, hayatı, ı esası esasıyla temin eden bu rabıtaları inkar etmekle ve şimaldeki dehşetli anarşistlik tohumunu saçan ve nesil ve milliyeti mahveden ve herkesin çocuklarını kendine alıp karabet ve milliyeti izale eden ve medeniyeti beşeriyeyi, ve hayatı içlimayı bütün bütün bozmağa yol açan kızıl tehlikeyi kabul etmekle ancak nur şakitlerine medarı mesuliyet cemiyet namını verebilir. Onun için hakiki nur şakitleri çekinmeyerek Kur'an hakikatlerine karşı kutsi alakalarını ve uhrevi kardeşlerine karşı sarsılmaz irtibatlarını izhar ediyorlar. O uhvet sebebiyle gelen her bir cezayı memnuniyetle kabul ettiklerinden mahkemeyi adilenizde hakikatı hali olduğu gibi itiraf ediyorlar. Hile ile dal kavukluk ile ve yalanlarla kendilerini müdafaaya tenezzül etmiyorlar. Mevkuf Sayit Nursi. Afyon Mahkemesine iddianameye karşı verilen itirazname tetinmesinin bir zeylidir. Evvela mahkemeye beyan ediyorum ki bu yeni iddianame de, Denizli ve Eskişehir mahkemelerimizdeki o eski iddianamelere ve aleyhimizde satî ehl-i vukufların tahkikatlarına bina edildiğinden, mahkemenizde dava ettim ki, bu iddianamenin yüz yanlışını ispat etmezsem, yüz sene cezaya razıyım. İşte o davamı ispat ettim, yüzden ziyade yanlışların cetvelini isterseniz takdim edeceğim. Saniyen, ben Denizli mahkemesinde,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 Bunun içindir ki eşeddi zulüm ile bir eşeddi istibdat tarzında şahsımı hiç ömrümde görmediğim ihanetlerle çürütmekle damarıma dokundurulduğu halde tahammül ettim. Hatta beddua da etmedim. Bize karşı bütün ittiamlara ve bütün isnad edilen suçlara karşı elinizdeki risale-i nurun mecmuaları benim mukabele edilmez müdafaa namem ve cerhedilmez itiraz namemdirler. Medar hayrettir ki. Mısır, Şam, Halep, Medine-i Münevvere, Mekke-i Mükerreme âllameleri ve Diyanet riyasetinin müdakkik hocaları onur mecmualarını tetkik edip hiç tenkit etmeyerek takdir ve tahsin ettikleri halde iddianameyi aleyhimize toplayan zekâvetli zat Kur'an'ı 140 suredir diye acib ve pek zahir bir yanlışı ile ne derece sati baktığı ve Risale-i Nur bu ağır şerâit içinde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 Ve bu 20 sene işkenceli esaretimde eşetti zulüm şahsıma edildiği halde siyasete karışmadık, idareye ilişmedik, asayişi bozmadık. Yüzbinler nur arkadaşım varken asayişe dokunacak hiçbir vukuatımız kaydedilmedi.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 Çünkü bu emsalsiz acib zulmî muameleden kurtulmak için ya kabre veya hapse girmekten başka çarem yok. Kabir ise intihar caiz olmadığından ve ecel gizli olmasından şimdilik elime geçmediğinden 5-6 ay tecidi mutlakta bulunduğum hapse razı oldum. Haşiye: Şimdi 17 ay oldu, aynı hal devam eder. Fakat bu istidai masum arkadaşlarımın hatırları için şimdilik vermedim. Rabian, benim bu otuz sene hayatımda ve yeni sayit tabir ettiğim zamanımda, bütün Risale-i Nur'da yazdıklarım ve şahsıma temas eden hakikatlarının ile ve benimle ciddi görüşen ehl-i insaf zatların ve arkadaşların şehadetleriyle iddia ediyorum ki, ben nefs-i emmaremi elimden geldiği kadar hotfuruşluktan, şöhretperestlikten, tefahurdan mene çalışmışım. Ve şahsıma ziyade hüsnüzan eden nur talebelerinin belki yüz defa hatırlarını kırıp cerhetmişim. Ben mal sahibi değilim. Kur'an'ın mücevherat dükkanının bir biçare dellalıyım dediğimi hem yakın dostlarım hem kardeşlerimin tasdikleriyle ve emarelerini görmeleriyle ben değil dünyevi makamatı ve şanı şerefi şahsıma kazandırmak belki manevi büyük makamat faraza bana verilse de.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 bir kısmını inkara sevk ettiniz ve bize hayret ile dinlettirdiniz, acaba kendi razı olmadığı ve kendini layık bulmadığı halde, başkaların onu etmeleriyle o bir icareye bir suç tevehüm edilebilir mi? Hamisen, kat'iyen size beyan ediyorum ki, hiçbir cemiyetçilik ve cemiyetlerle ve siyasi cereyanlarla hiçbir alakası olmayan nur talebelerini, cemiyetçilik ve siyasetçilik ile iddiam etmek,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 o üç mahkemeyi mahkum etmek ve itham ve ihanet etmek demektir. Sadisen, Risale-i Nur ile mübareze edilmez. Onu gören bütün ulema İslam, Kur'an'ın gayet hakikatli bir tefsiri, yani hakikatlarının kuvvetli hücretleri ve bu asırda bir mucizi maneviyesi ve şimalden gelen tehlikelere karşı bu millet ve bu vatanın bir kuvvetli setti olduğunu tasdik ettiklerinden, Mahkemeniz bunun talebelerini bundan ürkütmek değil, belki hukuku amme noktasında tergib etmek bir vazifeniz biliyoruz ve onu sizden bekliyoruz. Millete, vatana, asayişe muzır dinsizlerin ve bazı siyasi zındıkların kitaplarına ve mecmualarına hürriyeti ilmiye serbestiyetiyle erişilmediği halde masum ve muhtaç bir gencin imanını kurtarmak ve sui ahlaktan kurtulmak için nura talebe olması elbette değil bir suç. Belki hükümet ve marif dairesi teşvik ve takdir edecek bir halettir. Son sözüm, Cenab-ı Hak, hakimleri adaleti hakikiye muvaffak etsin. Amin deyip, Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir, Elhamdülillahi Rabbil alemindir. Said Nursi